Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selamlar. Ben Kur'an Kur okuyorum da tecrüt de bilmiyorum. O günah olur mu olmaz mı? Kabul olur mu? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Buyurun hocam. Tecrüt, cevvide, yücevvide, yani şeyden gidelim, sözlük anlamından. Tecrüt, bir şeyi güzel yapmak, iyi telaffuz etmek, iyi yapmak anlamında bunu siz e, kıraate, Kur'an'a uyguladığınızda, e, Kur'an-ı Kerim yeryüzündeki bütün insanların, Müslümanların okuduğu şekil, oku, okuyuşu var. E şimdi İranlı da Kur'an-ı Kerim okuyor, Iraklı da okuyor, Efe arabı da okuyor, Türkü de okuyor, Kürdü de okuyor, herkes okuyor. Ama ne yaparsanız yapın, ki mesela Karadeniz bölgesi de, her memleketimizin neresine bakarsanız bakın, konuşmasına baktığınızda o kişinin nereli olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ama bir de İstanbul mesela İstanbul Türkçesi deriz. İstanbul Türkçesini her bölge anlar ama işte diyelim ki bir Karadeniz bölgesi ya da Doğu bölgesinden veya hatta Batı bölgesinde de çok daha böyle farklı bir telaffuz, farklı bir hitap şekilleri var. Herkes anlamaz. Yani gelmeye git diyenler, gitmeye gel diyenler şeklinde. işte tecvid budur. Yani kelimeleri en güzel şekilde telaffuz etmek. Yani İstanbul Türkçesi nasıl ki Türkçe konuşurken kelimeleri yerli yerince, hı hı. yutmadan, harfleri, kurallarına, kurallarına uyarak, bu bütün dillerin kendisinde yani Almanca olsun, İngilizce olsun nice İngilizce konuşanlarda da lehçe ve şey farkları son derece fazla. Hı hı. E bu Kur'an-ı Kerim'e geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in tecvidli okunması yani oradaki hataların olmaması için dikkatli bir şekilde okunmasıdır. E tecvitsiz okunduğunda Kur'an-ı Kerim e, günah mıdır? E, şimdi bu Kur'an-ı Kerim e, namazda okunuyorsa manayı bozacak kadar e, yanlış okunuyorsa tabii ki uygun değildir. Hı. Elbette uygun değildir. Onun için tecvid e, o okumayı güzelleştirmek ve düzgün hale getirmektir. Mutlaka e, manayı bozmayacak şekilde okumakla sorumluyuz Kur'an-ı Kerim'i. Evet.